Bismillahirrahmanirrahim 3544 Seleme bin Nufeyl el-Kindi'den Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanında oturuyordu Bir adam ya Resulullah Halk atların üzerindeki Harp teçhizatını alıp Onları salıverdi Ve silahlarını bıraktılar Ve artık savaş yok Harp ağırlıklarını ve silahlarını bıraktı Artık savaşa lüzum yok Dediler dedi Aleyhissalatü vesselam yüzünü çevirdi ve şöyle buyurdu Yalan söylüyorlar Asıl savaş şimdi başladı. Ümmetim içinden öyle bir cemaat olacak ki onlar hak yolunda savaşacaklar. Allah da bir kısım insanların kalplerini onlara meylettirecek ve onlar yüzünden diğerlerine rızık verecek. Kıyamet kopup Allah'ın vaadi gerçekleşinceye kadar böyledir. Kıyamete kadar atın alnında hayır vardır. O Rabbim bana fazla geçmeden ruhumun kabz olacağını, benden sonra grup grup bana tabi olacağınızı müminlerin esas yurdunun Şam olduğunu vahyetti 3545 Ebu Hureyre'den Vesselam, Gazaya giden atın alnında kıyamet gününe kadar hayır vardır at 3 çeşittir sahibi için ecir olan at sahibi için setir olan at sahibi için günah yük olan at sahibi için ecir olan ata gelince o kişi atını cihat için hazırlar Allah yolunda cihad için kullanır. O atın karnına giren her şey için sahibine bir ecir vardır. Velev ki atın otladığı otlak geniş bile olsa. 3546 yine aynı 3547 Enes'ten aleyhissalatü vesselama kadınlardan sonra attan daha sevgili bir şey yoktu. Bu adi 3548 Ebu Vehip'ten aleyhissalatü vesselam Enbiyanın isimlerini isim olarak takın. Fakat katında en güzel isim Abdullah ve Abdurrahman'dır. Savaş için at besleyin. Atın alını ve bacaklarını okşayın, temizleyin. Onları Allah yolunda savaş için donatın. Yoksa cahiliyet devrindeki gibi kan dökmek için silahla teçhiz etmeyin. Doru renkte alnı ve topukları beyaz olan atlarla Al renkli alnı ve topukları beyaz atları veya yağız alnı ve topukları beyaz atları yetiştirin. 3549 ve 50 Ebu Hureyre'den sallatü Vesselam atlardaki çapraz sekiyi sevmezdi. 3551 Salim babasından sallatü Vesselam şöyle buyurdu. Şayet uğursuduk olsaydı kadında, atta ve evde olurdu. 3552-53 yine aynı. 3554 Enes'den ve Vesselam bereket hayır atın alnındadır buyurdu 3555 Cerir'den ve Vesselam'ı gördüm atın alnındaki parçemi parmaklarıyla büküyor ve şöyle diyordu atın alnındaki parçemde kıyamete kadar hayır düğümlüdür ki hayırda ecir ve ganivettir 3556 60'a kadar aynı 3561 Halid bin Yezid el-Cehniden Ukbe bin Amr bana uğrar ve Ya Halid haydi gidip o ok katalım derdi. Bir gün ben gecikince Ukbe bin Amr Ya Halid gel de sana Resulullah'ın söylediğini haber vereyim dedi. Yanına vardım dedi ki Ali Sılafe vesselam Allahu Teala tek bir ok sebebiyle üç kişiyi cennete sokar. Biri oku yapan, oku yaparken hayır gözetir, iyi niyetlidir. İkincisi oku atan, üçüncüsü ise oku verendir. Ok atın ve bineklere binin. Ok atmanız bence bineklere binmenizden daha hayırlıdır. Üç şeyle meşgul olmak boş, batıl şeylerden değildir. Kişinin atını terbiye etmesi, karısıyla oynaşması, ok ve yayı ile atması, kim ok atmasını öğrendikten sonra ondan yüz çevirir ve terk ederse ona karşı küfranı nimette bulunmuş olur. 3562 Ebu Zer'den Ali Sallatü vesselam hiçbir Arap atı yoktur ki her seher vakti iki defa şu şekilde dua etmesine izin verilmemiş olsun. Allah'ım beni Adem oğullarından filan kimsenin emrine emanet kıldın, ona verdin. Allah'ım beni onun ehlinin en sevgilisi kıl, manının en sevimi kıl. 3563 Ali'den Ali ve vesselama bir katır hediye edildi. Resulullah dona bindi. Ali de eğer atla eşeği çiftleştirseydik bu katırınki gibi bir hayvanımız olurdu dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam bu işi bilmeyenler yapar buyurdu. 3564 Abdullah bin Ubeydullah bin Abbas'tan İbn Abbas'ın yanındaydım. Bir adam ona Resulullah öyle ve ikindi namazlarında kıraatı cehri yapıyor mu dedi. İbn Abbas hayır. Belki, belki gizli oluyordu. Tuh sana. Bu ilkinden daha kötü bir sual. Resulullah Allah'ın emrettiğini emreden ve onu tebliğ eden bir kuldur. Şu üç şey müstesna. Vallahi Allah'ın Resulünün insanlardan ayrı olarak bize has kıldığı bir şey yoktur. Bize abdesti tam olarak almamızı, sadaka yemememizi, atı eşeğe çekmememizi emretmiştir. 3565 Ebu Hureyre'den ve vesselam. Kim Allah'a inanarak, onun vaadini tasdik ederek Allah yolunda cihad için at beslerse, o atın yediği, içtiği, bevli ve pisliği o adamın mizanında hasenet olarak yazılır. 3566 İbn Ömer'den, ve vesselam iki at arasında müsabaka yaptı. Yarışa hafyadan başladı. Bitiş noktası seniyetül veda idi. Ve yine yarış için hazırlanmamış iki at arasında müsabaka tertip etti onlar da seni yetül veda'dan mescidi beni zurayka kadar yarıştılar 3567 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam yarış için yetiştirilen atlarla hafya'dan seni veda'ya kadar yarış yaptırdı yarış için yetiştirilmeyen atlarda da seni veda'dan beni zurayk mescidine kadar yarış yaptırdı Abdullah da müsabakaya katılanlar arasındaydı 3568 Ebu Hureyre'den: Ali sallallahu aleyhi ve ancak üç çeşit şeyde o ok katma at ve deve yarışında müsabaka vardır. Bu yarışmalarda mükafat alınır. 3569 70-71 Ebu Hureyre'den: At ve deve hariç diğerleriyle müsabaka yapıp mükafat almak helal değildir. 3572 Enes'ten Ali sallallahu aleyhi ve sallamın Adba adında bir devesi vardı. Yarışlarda onu hiç kimse geçemezdi. Bir bedevi genç bir deve getirdi. Bu Resulullah'ın devesini geçti. Bu Müslümanlara ağır geldi. Resulullah onların yüzlerindeki üzüntüyü görünce Ya Resulullah yarışta Adba'yı geçtiler dediler. Bunun üzerine Allah'ın kanunudur. Dünyada yükselen hiçbir şey yoktur ki Cenab-ı Hak onu aşağı indirmesin buyurdu. 3573 İmran bin Hüseyin'den ve Vesselam at yarışı yaparken koşan atlardan birini yarıştan geri kalsın diye bağırıp çağırarak ürkütmek, yedek at alarak ilk at yorulduğunda değiştirmek, şigar usulü nikah İslam'da yoktur. Kim bir mal gasp ederse bizden değildir buyurdu. 3574 yine aynı 3535 Enes'ten bir bedevi Resulullah ile yarış yaptı ve onu geçti. Resulullah'ın ashabı buna üzüldüler. Bu durum aleyhissalatü vesselam'a söylenince dünyada kendisini yükselten hiçbir şey yoktur ki Cenab-ı Hak onu indirmesin buyurdu. 3576 Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Zubeyir o da dedesinden. Hayber'in fethedildiği yıl ve vesselam Zübeyir bin Elavam için dört hisse ayırdı. Bir hisse zubeyre bir hisse Zübeyir'in anası Safiye bint Abdülmuttalip'e iki hisse de ata ayırdı.